Günaydın. Bugünkü programımızı 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel olarak eğitim alanındaki kampanyalara ayırıyoruz. İlk kampanyanın sahibi İbrahim Halil Kaçkap. Kaçka bakalım ne diyor. Formasyon hakkımızı elimizden almasınlar. Yeni yasaya göre mezun olan öğretmen adaylarının çokluğundan dolayı eğitim bilimleri bölümlerine formasyon vermeyi durduracaklar. Öğretmen olmak için bir şansımız vardı onu da elimizden alacaklar. Artık kalifiyeli değil, kalifiyesiz üniversite mezunu işsiz ordusu kurulacak. Siz de imzalatın, hakkımızı almalarını engelleyin, diyor Kaçka. Sıradaki Change.org kampanyacısı Nurcan Batur, Batur Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenmiş. Diyor ki, yangın ve ilk yardım eğitimleri ilkokuldan itibaren zorunlu ders olmalı. Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetmekte ya da sakat kalmakta. Kalıcı yaralanmaların ve ölümlerin büyük bir kısmı panik ve kargaşanın hakim olduğu ilk dakikalarda ve yanlış nakil sırasında gerçekleşmekte. Bu sebeple bu eğitimleri alarak acil durumlarda doğru ve bilinçli uygulamalarla bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Atalarımızın da dediği gibi ağaç yaşken eğilir ilkesiyle bu eğitimlerin çocukluktan itibaren verilmesi gerekmekte diyor Batur. Siz de Batur'un bu çağrısına katılıyorsanız Change.org'a girerek imzanızı paylaşabilirsiniz. Şimdi kampanyamız sağlık meslek liselerini ilgilendiriyor. Ayşe Yavaş'ın kampanyasına kulak verelim. Sağlık meslek liselerinde hemşire yardımcılığı kaldırılsın. Eskiden hemşirelik, ebelik ve acil tıp teknisyenliği varken şimdi sadece bunların yardımcılığı var. Önceleri derslerde kan almak, iğne yapmak öğretilirken şimdi yatak yapıyoruz. Yatak yapmak için lisede mi okuyacağız? Bunları zaten sağlık personelleri yapıyor. Biz hemşireliğin, ebeliğin ve acil tıp teknisyenliğinin Geri gelmesini istiyoruz. Bunun için yardımınıza ihtiyacım var diyor yavaş bu kampanyasında. Bu kampanyada da Konya'da başlatılmış Serdar Esbah. Risale-i Nur için bir kampanya başlatmış. Risale-i Nurlar okullarda ders olarak okutulsun. Risale-i Nurlar insanlık için bulunmaz bir hazinedir. Asrın manevi sorunlarına bir merhem olan gençlik neslinin bu eserleri Tahkik edip incelemeleri ve okumaları gerekir. Teknoloji çağı olarak bulunduğumuz bu zamanda gençlerimizin internete ve akıllı telefonlara düşkünlüğü artmıştır. Bu sebeple ülke olarak okuma alışkanlığımız yok denecek kadar azdır. Eğer bu eser okullarda ders olarak okutulursa hem manevi olarak gençlerimize bir merhem hem de mazimizle bağlantılı Osmanlıca kelimeleri oldukça anlaşılır kılacağını düşünüyorum. En azından seçmeli ders olarak eğitim hayatımıza girse faydaları olacağını Düşünüyorum diyor kendisi. Sıradaki kampanyamızda pedagojik formasyon hakkında pedagojik formasyon ve atama sorunları Change.org'da eğitim alanında başlatan kampanyaların başında geliyor. Pedagojik formasyon eğitimine son verilmelidir diye Celal Görgeç'e kulak verelim bakalım niye. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre bazı branşlarda çok sınırlı sayıda yeni öğretmene ihtiyaç varken bazı alanlarda ancak emekli olanların yerine atama yapılabilmekte. Bu durum göstermektedir ki Türkiye'de öğretmen ihtiyacı hemen hemen doyma noktasına ulaşmıştır. Bu nedenle eğitimde en önemli husus daha çok değil daha nitelikli öğretmen yetiştirmektir. YÖK'ün son açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen ataması yaptığı pek çok alanda ihtiyacın çok üstünde öğretmen adayının atama talebinde bulunduğu kamuoyunun malumu. İsteyen herkes pedagojik formasyon belgesi vererek gençlerimizi gereksiz bir beklenti içine sokmakta doğru değil denmiştir. Öğretmen yetiştirilmesi gereken kurumlar eğitim fakülteleridir. Sadece bir sertifika ile öğretmenlik yapabilmenin önünü açmak, en hafif ifade ile öğretmenliği bir meslek alanı olarak kabul etmemek, öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri alanını yok saymaktır. Bu durum bilim adına, ülkenin yarınları ve geleceği adına kaygı verici bir durumdur. Bazı bölümlerin, Eğitim fakültelerinde olmadığı bilinen bir gerçek, sağlık gibi. Bu bölümlere ihtiyaç dahilinde pedagojik formasyon verilebilir. Ancak Fen edebiyat fakültelerine yeni iş alanları açılmalı, herkes yapması gereken işi yapmalıdır. 2012 yılında yapıldığı gibi pedagojik formasyon sertifikası eğitimi kaldırılmalı. Eğer öğretmen ihtiyacı doğarsa eğitim fakültelerinin sayısı arttırılabilir. İnsanların ve toplumun geleceğiyle oynamaya kimsenin hakkı yoktur. Albert Einstein'ın dediği gibi bir ülkenin geleceği, o ülke insanların göreceği eğitime bağlıdır, diyor. Görgeç bu Change.org'da başlatmış olduğu kampanyada. Ve salı gününü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Nurgül Çelik'in öğretmen atamalarıyla ilgili başlattığı kampanyayla bitirelim. Öğretmenler olarak Şubat 2016'da 40 bin atama talebimiz var, diyor Çelik ve ekliyor. Kolay kazanılmış zaferler var mıdır, bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki atama bekleyen 400 bin öğretmen olarak bunca zaman uğruna dirsek çürüttüğümüz, gençliğimizi harcadığımız, mesleğimizi icra edecek ortama kavuşmamız oldukça zor bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Bir anda hemen bugün bu sayıyı atayın demek elbette gerçekçi olmayabilir. Ama bu sayının ileride kangren olmasına da müsaade edilmemelidir. Peyderpey atamalarla bu sayı eritilmeli ve öğretmenlik bölümlerine nitelikli mezun verecek kontenjanlar ayrılmalıdır. AÖF öğretmenlik bölümleri kapatılmalıdır. Üniversitelerin öğretmenlik bölümü kontenjanları nitelikli bir sayıya düşürülmeli, gerekirse birkaç yıl dondurulmalıdır. Özel eğitim kurumları, etüt merkezleri, özel okullar ve kolejler çalışma şartlarıyla bizi adeta aile kuramayacak bir hale getiriyor. Günde 13 saate kadar çıkan eğitim günleri bile oluyor. Oysa öğrencilerle verimli zaman geçirmeye hiç de uygun değil bu durum. Derse girip 40-45 dakika aralıksız konu yetiştirme baskısıyla birer robot gibi çalışmak yeni nesle rehber olmamızı engelliyor. Bir bardak çay içemeden, kısa bir soluk alamadan, zilin çaldığı ve yeni bir dersliğe gitmek zorunda kaldığımız günler eğitim yılının neredeyse tamamına denk geliyor. Bizler atama sorunu yaşadıkça özlük haklarını hiçe sayan özel sektörün bizleri bu şekilde çalıştırma gücü hep baki kalacaktır. Onlardan duyduğumuz, maaş bu, ister kabul et, ister etme, öğretmenden çok ne var şeklindeki küçük düşücü sözleri atama taleplerimiz için en acil gerekçedir. Zira insan onuru her şeyin üstünde olmalıdır. Her sene bir nesil ücretli öğretmenlerin Şubat ayı gelince KPSS hazırlığı için çalışmayı bırakması dolayısıyla yarım yamanak bir eğitim yılı geçirmektedir. KPSS'ye hazırlanma derdi olduğu için, Öğretmeyi meslek edinmiş bu neferler düşük maaşa okullarda çalışmayı kabul etseler bile kendilerini öğretmeye tam olarak verememektedir. Ücretli memur anlayışı terk edilmeli, güçlü ekonomisi olduğuna inandığımız ülkemiz bu ayıptan kurtulmalıdır. Böylece... Açık sayısı netleşecek, yetkin nesillerin yetişmesine çaba göstermek için bekleyen 400 bin öğretmen varken hala ücretli öğretmen bulunması bizleri derinden üzmekte ve itibarımızı kaybettirmektedir. Nihayetinde bu büyük bir çaba ile sözleşme sorununun ortadan kaldırdığınız gibi bu durumda da aynı ivedilikle bitireceğinize inanıyoruz ve bu müjdeli haber, müjdeli başka haberleri taşımaya da vesile olacaktır. Malumdur ki... 47 bin atama mecliste onay görmüş ancak maliye bunu 37 bine müsaade etmiştir. Söz konusu 37 bin branşlar arasında adil dağıtılmamıştır. Bu durum yüksek düşük puanla atanma atanmama ikilemi doğurmuştur. Oysa alımların az olması bu durumun asıl sebebidir diyor Çelik bu kampanyasında. Hep birlikte mutlu umutlu yarınlar için müjdeli haberi. Bekleyeceğiz diyor. 40 bin öğretmen atamasını talep ediyor. Şu ana kadar 27 bin kişi Change.org'da imzalarıyla desteklemiş. Yani kampanyanın muhatapları Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı 27 bin kişinin bu talebinden Change.org'daki kampanya sayesinde haberdar. Bakalım 40 bin öğretmen ataması gerçekleşecek mi? Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Yine yarın sabah yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.